Muhterem hocam, zaaflar imanın önüne geçebilir mi? İnsan kendi zaaflarını baskı altına alabilir mi? Kur'an-ı Kerim bir yerde diyor ki, "Ne insan eka ne valume cehula". bir yönüyle şirkle beraber Hazreti Lokman tarafından müşterek mütaale edilmiş. Her ikisi için de muhalleli sıla seçilmiş. Alabildiğine cahil ve olabildiğine zalim, oluncusu işte o kadar olunur. Demek insanın tabiatında var o. Emaneti yükleme mevzuunda da diyor, emaneti yüklendi o iş. Belki işin akıbetini bilemiyordu. Emanet, üstadın yaklaşımıyla ene ise şayet ego. İşte onda vicdan mekanizması da var, nefes mekanizması da var. Bunda cennetin çekirdeği de var, cehennemin nüvesi de var. Onda sırat-ı müstakim de var. Onda karı karışık, eğri büyülü yollar da var. İnsan bu eneye talip olup bu tekvini emr. Tekvini emri yani o o mesele bize teklifi şekilde gelmiş de biz de kabul etmişiz, etmemişiz. Dağlar kabul etmiş, etmemiş. Meselesi değil dağlara nezaret eden ruhaniler vardır, melekler vardır. bize nezaret eden de vardır. Fakat tekvinedir o mesele. Yapımız itibariyle Allah Celle Celalü bize o şeyi teklif etmiş, mahiyetimiz onu kabullenmiş, mahiyetimiz ona göre. Yani Allah'ın bize verdiği el, ayak, göz, kulak, dil, dudak öyle bir emanet yükten memsait. İki yerde bir kader lisalesinde bir de 23. sözde. Üstad Hazretleri insana veren o farklı mekanizma, sistem, donanım bin altınlık, belki on bin altınlık, belki yüz bin altınlık bir donanım bu kesretten kinaye söylüyor. Hayvanlara nispet edildiği zaman arada çok ciddi bir fark göze çarpar, bir faikiyeti var. Belki onlarınki bir altınlık bir şey. Sizinki de bir milyon altınlık bu bile yine kesretten kinayedir yani bir altına karşılık insana bir milyon altın dediğiniz ama yine insana kıymetini düşürmüş olursun. Çünkü ne his, ne şuur insanın, ne mantığı, muhakemesi, ne zihninin, ne latife-i Rabbaniyesi öyle milyon altınla alınacak gibi değildir. Değil onlar sadece, bazı insanlar bir gözlerini bir milyon altına alırlar. Bir gözleri olmazsa bir milyon altına alırlar. Oysa ki işte bu donanım, tekvini bir yolla o insana bahşedilmiş. Şimdi böyle bahşedilince bu insan onu kabullenmiş demek yani tekvini bir şeyi teşri anlamayın. Ve dolayısıyla insan yani bir yönüyle işin akıbetini görememiş yani göremiyor da yani ne olacağını da göremiyor. Mahiyetinde her şeyi var. Bu aynı zamanda dolayısıyla da zulmediyor yani cahiliyet belki Zulmü tevlid ediyor. İnsan bilse zulme girmez gibi. Şimdi bunlar insanda birer zaftır. Ama bütün insanlarda bir zaftır bu yani. İnsanın bilgisizliği, insanın zalimliği, umumi herkeste olan türden zaaflardır diyor. Giderilme yolu nedir? Bir büyük üsat'tan dinlemiştim ben. Üstad o ene risalesinde ona temas etmiyor. Diyor insandaki o zalimiyet ve cehuliyetin giderilmesi için cenab Hak ona insan emaneti tebliğ etti. O insanı donanımdaki sistem mekanizma kullanıldığı zaman o zalimiyet onu nötre edecek, o cehuliyete karşı onu nötre edecektir. İnsan ancak onu bilgi kabiliyetiyle, zihni kabiliyetiyle, hissi kabiliyetiyle, latife-i rabbaniyenin gücüyle ancak aşabilirse aşar diyordu. Demek ki, yani Orada o emanet yine yüklenmesi meselesi belki hani insanda bir zaaf var donanım itibariyle onun giderilmesi de yine bu emanet mekanizması emanetle alakalı o donanım esas onunla çözülebilecek bir şey. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'de çok bu türlü şeyler var da yine insanın zaafları mesela "Fakat halakna'l insane fi ahseni takvim" diyor. Bakın bu öne geçiyor burada. Demek ki ahsen-i takvim nedir? Ahsen-i takvim denince size adeta varlığı takvimin mahiyetinde bir şey. Ona takılı ve asıl olan bütün güzellikleri mahiyeti insaniye ihtiva ediyor. Varlıkta olan bir güzellik varlıkta bulunup da insanda bulunması söz konusu değil. Aklınıza bu gelmeli. Ahsen-i takvim dendiğinde insana cennet istidadı gelmeli aklına. Ve cehennemden uzak olma kabiliyeti gelmeli. Sırat-i müstakimde yürüme istidadı gelmeli. Eğri büyülü yollara düşmeme istidadı gelmeli insanın aklına. Şimdi demek ki Allah buyuruyor, Kasem olsun biz insanı ahsen-i yarattık. Kusursuz, arızasız, donanım itibariyle eksiği yok demektir o. Ama fümmer adırna Neden? O cehuriyeti, o zalumiyeti onu götürebilir oraya. Potansiyel olarak aynı zamanda bu kadar donanımına rağmen, İnsan baş aşağı sürüklenme durumuyla karşı karşıyadır. Ama orada bir şey gösteriyor, bir yol. Hani bunları, bu zaafları neyle önleriz? İllellezine amenu ve diyor. Değil mi? İllellezine amenu ve amilus salihati. Felahum <gülüyor> memnun. O mükafatı söylüyor onu. Vel asri innel insane lefî husn diyor. Orada da yine insan husrandadır. Potansiyel olarak yani o, o mükemmel donanımına rağmen insan husrandadır. Kaybetmiş sayılabilir potansiyel olarak. Allah kaybetmiş olarak insanı dünyaya göndermiyor. Potansiyel olarak kazanma durumu da söz konusudur, kaybetme durumu da söz konusudur. Fakat insan eğer bir ameliyatı kimyeviyeden, bir ameliyattan geçmezse şayet, bir ameliyaya tabi tutulmazsa şayet, kaybetme ihtimali daha kavidir. O açıdan orada öne geçiyor. Burada da yine <gülüyor> ilerle yine amene salihati ve tevaçu bil hakkı ve tevaçu bil Dörtten esas söylüyorum. Bir niman, bir aksiyon, bir hakta sebat etme, işini sıkma, bir de sabretme diyor burada. Keza bir başka surede diyor ki innel insane hulika halu'a idza massehu'ş şerrü cazua ve idza massehu'l hayru manua İnsan helu olarak yaratılmış. Helu açıyor orada. İdamessehü şerru cezua. Kendisine bir musibet isabet ettiği zaman pasar feryadı, çığlığı basar, şikayet eder, dert yanar etrafına, içini dökerek. Demek helu bir manası bu, öyle bir yaratılışlar. Ve izamessehü'l-khayru menua. Allah imkanlar bahşedince de Allah'ı unutur, burnunu diker, yan çizer, kulluğa karşı bir tavır alır. Ben artık kul değilim yani bunca ilim, bunca irfan, bunca işte yüksek istidat filan bunlarla ben kul olamam falan der. Bunu bu tabiri de kullandılar bir kısım Allah'ı isyan eden ateistler dediler Allah Allah'a kul olma tabiri bile aslında insanları küleliğe çağırma gibi bir şey oluyor yani. Şu kulluk tabirini çıkaralım, lügatlardan çıkaralım, yok edelim bunu gibi mülazalar oldu yani ben hatırlıyorum bunları. Orada da yine izames sövüşler reczuva ve izames orada da binan kör kesilir. Allah'ın verdiklerini sanki kendisi elde etmiş, kendi istidadıyla. Dite Karun öyle diyor. İnne ma ala ilmin inde nezdimde bana ait olan bilgim sayesinde, malifetim sayesinde, muamalem sayesinde. Üstad öyle Kur'an'da tefsir usulüne göre açıklamaya gitmiyor ama burada veriyor bunları. Ben kendi bilgimle, kendi iktidarımla elde ettim diyor yani. O bencil nefsin o mevzudaki bağla pervazane iddialarına karşı ve iddialarını ifade etse dediğinde öyle diyor. Orada da diyor ki, اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اَلَّا الصَّلَاتِهِمْ دَا۪يمٌ diyor. Ancak musallin değil ama musallim mücerred musallin değil yani sadece el fazla kalan, erkanda kalan, da kalan musallin değil. Şimdi ondan kurtulamazlar mı? Allah bilir. Fakat kurtulma mevzuunda yani bir dağa tırmanıyorsanız elinize eldiven takacaksınız. Ona göre bir şalvar pantolon giyeceksiniz. Ayakkabılarınıza kancalı bir şeyler takacaksınız. Mahmuz gibi bir şeyler takacaksınız. Bunlar yetmez yani. Belki kartallar gibi pençeleriniz olacak ama yetmez bunlar. Bir de aynı zamanda urgan bağlayacaksınız oraya. Sonra tepede de urganın ucunun çok sağlam bir yere kakılmasına dikkat edeceksiniz. Neden yani? Çünkü düşme ihtimaline karşı evet bu beni korur sadece. Fakat her ihtimale karşı bir urgan daha. Her ihtimale karşı bir urgan daha. Her ihtimale karşı bir urgan daha. Bu açıdan hemen illal musallin dediğimiz zamanda Ferahlandırıcı bir şey var burada yani. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوَا وَاِذَا مَسَّهُ الْخِيرُ karşı insanı rahatlatan, serinleten bir şey var burada, İlla musallin. Demek ki salat erbabı, kendini namaza vermiş olanlar deyince, musallin isim kelimesi olduğundan dolayı devam ve sevata delalet eder. O bakımdan ben ona mana verecek olursam, kendini namaza vermiş olanlar derim yani. Ara sıra kılan değil. Kendini namaza vermiş olanlar derim ona. Fakat gördüğünüz gibi o yetmiyor. Çünkü kendini namaza vermiş olsa bile o bir elfazdır esasen. O bir erkandır. O bir şeraittir. Hadi deyim onu. Allah عَلَى الصَّلَاتِهِمْ دَا۪يمُونَ Namazlarında sürekli kemerbeste yuburiyet içinde Allah'ın zulümdadırlar diyor onlara. Demek ki Esasen elfazdan bir manaya geçiş işaret ediliyor, manadan bir ruha geçiş işaret ediliyor. Ruhtan bir öze yürüyüş gösteriliyor insana. İnsan o mevzuda kendini ne kadar teminat altına alırsa alsın yine onu az sayacak şekilde o mevzuda alabildiğine derinleşmedi ki kendi içinde kaydırıcı o potansiyel sistem harekete geçmesin. Yani cehuliyet tesirini icra etmesin, zalumiyet tesirini icra etmesin. İnsanın mahiyetindeki fena şeylere ait nüveler o insan üzerinde tesirde bulunmasın, yönlendirmeye vesil olmasın. <gülüyor> vellezine fi amvali makumun bildiğiniz vellezine fi amvali mahrum vellezine yusaddiqun bi ayi min vellezine min azabi diyor sıdasız orada. Müminun suresinde başka şekilde orada kurtuluşu ermiş olan kad eflahul fi diyor. Mü'miner felah oldular ama namaz kılıyorlar ama namazdan haşyetle kılıyorlar. Görülüyor ki burada da yine mana gösteriliyor, ruh gösteriliyor, öz gösteriliyor, öz içinde öz gösteriliyor esas. Yani teminat orada. Şimdi bir yani insanın zaaflarına karşı durabilme adına Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu bir kısım esaslar var yani. Bunları görmedikten gelmemek lazım. Allah Celle Celaluhu mahiyetinizde sizi baş aşağı getirecek şeyler var demiş de bu insanı kendisini baş aşağı getirecek şeylerle baş başa bırakmamış. Bunlardan insanın adeta ben nasıl kurtulurum sualine karşı istinafi bir cümleyle cümle içinde demiş. Ellezinehu fi salati khashun vellezine bi salatihim daimun illellezine amenu ve amelus salihati ve zekrullaha kesiran fanteseru min ba'di ma zulimu ve seya'lamullezine zalemu ya munqalibiyen qalibun ubran. Akıbetini de yakında bileceksin demiş. Hem sana mahiyetini hatırlatmış, mahiyetinin tehlikeleri açık olduğunu, mahiyetinde kırılabilecek yerlerin bulunduğunu, çatlayabilecek yerlerin bulunduğunu, aynı zamanda bunları sağlam bir blokaja, oturtma tutma imkanlarının da mevcut olduğunu hatırlatmış. Seni seninle, senin imkanlarınla, gücünle yalnız bırakmamış, baş başa bırakmamış. Yani siz edemezsin demiş ve senin eline bir kısım koordinatlar vermiş. Bunları kullandığın zaman benimle beraber olursun. Ben de senin elinden tutarsam sen kaymazsın. O mülazayı hatırlayın. Aç kapını tut elimden ben geldim. Yani elinden tutarsa kaymazsın. Elinden geldiğince onun elinden tutmaya bakacaksın. Özdür o meselenin özüdür. O zaman meselenin bir şıkkını belki sistemi vaz ederken doğru şey yapamadım. Bir şıkkını böyle tespit etmek lazım. Yani insan mahiyeti itibariyle bir kısım zaafları vardır. O zaaflar mahiyetine konmuştur. O zaafların yanında aynı zamanda onlara aşmasına yardım edebilecek imkanlar da insana bahşedilmiştir. İyi bir donanımı vardır insanın. Ama o faydalı şeylerin yanında musul şeyler de mevcuttur onda. Çünkü insan dünyada imtihandadır. Her şeye rağmen insan yalnız değildir. İnsanla beraber her zaman Allah vardır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dikkat et burada seninle beraber bir başka can var. Bu bilmelisin ki can dediğin zaman ben telefonu elim aldım da aizem geçen de yeğenlerimden birisi söylüyor. Annem diyor sen telefonda hep alo deyince can derdi diyor. Şimdi birisi olmayınca öyle belki üzülüyorsun. Ben hiç hatırlamadım da ablam öyle diyormuş yani. Annemin yerine bir telefonu aizeyi alınca can diyormuş bana. Dilmelisiniz ki mübalağa yapmıyorum. Ya Rab dediğin zaman da can der size. Yani sizin öbür taraftan alacağınız ses, alo sesinize karşı alacağınız cevap candır. Canan size öyle seslenir. Bu açıdan da insan zaaflarından korkmamalı. Zaaflarını görmeme, bilmemeden korkmalı. Zaafların tehlikesi karşısında endişe duymamadan korkmalı. Bence tehlikeli olan odur. Bu meselenin bir şıkkı. Bunu böyle tespit etmek lazım. İkinci şıkkı şudur. İnsan mahiyetine zaaflar konmuştur ama bu zaafların da kazandırıcı yanı vardır. Çünkü insan bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirir, emre itaatle yükselir yani. Bir atmosfer yüksekliğinde yükselir, Allah'a o kadar yaklaşır. Mesaiple insan hırpalanır, mesaip karşısında sarsılmaması, elhamdülillah demesi, elâ kulli hal demesi, sivel küfrü hal dalal demesi sayesinde bir o kadar daha yükselir insan. Bir de masiyetlere temayülü karşısında eğilmeyip, Allah karşısında eğilen masiyetler karşısında eğilmemesi lazım. Şehvet karşısında eğilmemesi, kin karşısında eğilmemesi, nefret karşısında eğilmemesi, gayiz karşısında eğilmemesi. İnsan dimdik durmasını bilmelidir. Şimdi bir de bu var yani Üstad diyor masiyetlere karşı sabır diyor. Masiyetlere karşı sabır tıpkı sizin beş vakit namaz kılmanız gibi sizi yükseltirir. İnsan bir de onunla irtifa kaydeder, şimdi o zaman mahiyetinizdeki bu nüveler sizin için şer midir, hayır mıdır? Daha açayım isterseniz, mesela bir insanın şeavani duyguları çok aşırıdır yani. O mevzuyu tetikleyebilecek mülazalar, resimler, fotoğraflar karşısında hemen insanın başı dönüyor, hemen o his tetikleniyor. Fakat buna rağmen insan gözüne sahip olmasını, kulağına sahip olmasını, eline, ağzına sahip olmasını, diline, dudağına sahip olmasını biliyorsa, insan bir insan her gece bin rekat namaz kılsa, bir de birinin bu mevzuda ciddi bir zaafı olsa, fakat o zaafına rağmen dişini sıkıtsa, sabretse, o insan bir anda, bir gecede veli olur. Ben böyle derken siz değişi şeyleri aklınızdan geçirebilirsiniz. Herhangi bir zaafı vardır. O zaaf kıvrandırıyordur onu, gelip tosladığı zamanda sarsılıyordur insan, ihtizaz yaşıyordur, kırılacak hale geliyordur. Fakat buna rağmen ne olursa olsun Allah kapısında sap sağlam granit gibi durmak lazım diyebiliyorsa bu insan, başkaları 40 sene çilli hanelerde seyri süluki ruhani ile kat edecekleri mesafeyi bu insan bir günde bir hadise karşısında kat eder. O bakımda belli olumsuz duygularla donanmış. Mesela fevkalade herkesten fazla yemeye iştahı var. Fevkalade embisine karşı zaafları var. Fevkalade bir haset duygusu var. Fevkalade bir kıskançlık var bunda. Fevkalade bir hırs var bunda. Fakat bu insan bunların yüzüne hep çevirmesini biliyor. Bu insan Allah bildirsin bildirmesin bir yönüyle. Bu mevzuda isharı zaaf etmiyorsa... Zamanın kutbu olabilir, gavısı olabilir. Harcete biliyor muyum? Şimdi o zaman benim mahiyetime o mükemmel donanımın yanında karıştırılan, aynı zamanda yağın içine, sütün içine bir şeyin karıştırılması gibi karıştırılan bu şeyler mutlaka benim zararıma şeklinde bir müteala yanlış olur. Belki siz orada şöyle böyle iradenizin hakkını verdiğiniz zaman ben nihayetim. Ene ise, Üstadın dediği gibi, Emanet e Neyse ise bu Ene mekanizması içinde iradede onun bir derinliğidir. Yani Latife-i Rabbaniye bir derinliğidir, his onun bir derinliğidir, irade de onun bir derinliğidir. Bu açıdan, şimdi iradenin hakkını verme yani, Allah'ın verdiği o Latife'nin hakkını verme. Siz onun hakkını verdiğiniz zaman da, yine eski eserlerinde ifade ettiği gibi, onlar için her bir yerlerine vaz edilen gayetül gayeler vardır yani. İrade nedir yani? İrade ubudiyettir. Ubudiyete tertüp eden mükafatlar. Allah o mükafata kılacak seni. İnsan öyle bir terakki eder ki o sayede. Neticesi itibariyle ona baktığımda elhamdülillah ya Rabbi sen bana şehvet duygusu vermişsin. Hırs vermişsin elhamdülillah ya Rabbi. Sen bana kıskançlık hissi vermişsin. Sen bana inat hissi vermişsin. Gayet hissi vermişsin köpürme tavrı vermişin der hamdeder insana. Yani böyle bir neticeyi aldıktan sonra bu netice çıkar mı çıkmaz mı? Yine bir eserinde belirttiği gibi yani mesela yağmur, sel bunlar onları değerlendirmesini bilenler için afet musibet değildir. Belki sele karşı tedbir almamış, kanalları açmamış, arasını ona açık bırakmış bir insan için geldiğinde her şeyi o selaplar önüne katar, sürükler, götürür. Yangın, Allah'ın insan, ateş, Allah insanın emrini amade kıldığı, sahar kıldığı bir üstadın yaklaşımıyla hizmetçisidir insanın. İnsan onda değişik şeyleri pişirir, ısınır onun sayesinde. O elektrikle de olabilir, odunla da olabilir, kömürle de olabilir. Fakat elini ona işte münasebesiz şekilde dokundurduğu zaman yanar o zaman. Hizmetkarına işte şey yapar. Neyse yani elini kaptırmış olur. Bunun gibi yani. Diğer o türlü şeylere bakılınca da insanın maliyetindeki o türlü şeylere, onların bir de bu yanı var. O bakımdan o tekvini şeylere karşı niye Rabbimiz bunları bize verdi de böyle başımıza ders aldı dememeli yani. Allah size ders alsın diye değildir. Belki ahiretin dertlerinden sizi kurtarmak, aile saadetine sizi erdirmek için imtihan adına yapıyor ama size bir de reçete vermiş yani yine üstadın enfes o tespitiyle diyor birine hayvana bir şey vermiyor reçete vermiyor çünkü yok onun hissi yok ki onun şuuru yok ki onun latife-i rabbaniyesi yok ki onun aklı yok ki mantığı yok ki nasıl reçete yok yiyecek eline verdiği reçeteyi pusula veriyor ama öbürü de pusulaya bakmıyor birincisine bakarak Gidiyor veriyor kumaşın çürüyüğünden beirini sağlıyor şimdi hayat öyle değerlendirilmemeli bence Allah celle celaluhu Benzetmek olmasın. Yani bizi bir sistem, bir mekanizma, bir makina, makineyi insaniye tabirinde kullanıyoruz. Bir makine olarak buraya göndermişse hep konuşulmuştur, konuşula gelmiştir bu mesele. Belki kaba, ve makinayı da sevmem çok ama makinaların yanında işte şeyler katalıkları vardır yani. rehberleri vardır. Bir ilacı kullanmada bile prospektüs vardır yani. Bunları okur kullanırsın. Yoksa ulu orta şu antibiyotiği bana gönderdiler böyle. Altı günde yutacağımı, bir günde yutayım dediğin zaman işte o zaman hapı yuttun. Şimdi sana nasıl yutulacağını yazmışlardır orada öyle yutacaksın onu. E sistemi öyle kullanacaksın. Bir çamaşır makinesi bile katalogsuz çalıştırılmıyorsa şayet. Bizim şimdi bant geldi buraya koyduk onu. Onun rehberi gelmediği için. Değişik sistemler nasıl işlediğini bilemiyoruz sadece. İki düğmesine basmayı öğrenmişiz onu. Ben de onlara basarak kullanıyorum ama. Fakat bir sürü düğme var orada. Ne işe yarıyor onları bilmiyoruz. Çok basit bir makineyi bile öyle katalogsuz çalıştıramıyorsak bu insan, insan gibi bir muamma. O kadar esrarengiz letaifi var. Letaifi zahiresi var, batması var. Bunlar bilinmeden o insan işletilemez. Ey Allah Celle Celaluhu onsuz da bırakmamış yani. İnsanı gönderirken ilk insanla beraber sayfalar göndermiş. Sana bu kadar sayfa, on sayfa yeter demiş. O sayfalar nasıl sayfaysa sana on sayfa yeter demiş. E bu iş genişledikçe bir klandan, bir kabileden, bir milletten işte daha geniş bir hal alınca Allah Celle Celaluhu bu defa evrensel kitaplar göndermiş. Biz onların içinde bilhassa Kur'an-ı Kerim'e evrensel kitap diyoruz. Evrensel bir mesaj diyoruz. Bütün insanlar bir mesaj diyoruz. Onu okuyacaksın. Bu içindeki senin faydalı letaifin esrarını, işlettirilme şeklinde anlayacaksın. Fena duygulara karşı karşı koyma bilgisini de elde edeceksin. ve Dolayısıyla devrilmeyeceksin. Devrilmeden ayakta kalabileceksin. Meselenin, donanımın bir yanı da budur yani. Bunlar insanın zaaflarıdır. Şimdi belki başında söylenmesi gerekli olan şey şuydu yani. Bir, insanın zaafları vardır ki işte bu bahsettiğim şeyler, insan bunları biraz zaaf olarak bilebilir yani. Çünkü Kur'an bildiriyor bunları. Mahiyetimiz itibariyle helûz, cezûz. Mahiyetimiz itibariyle cehûlûz, zalûmûz. Mahiyetimiz itibariyle husrana açık bulunuyoruz, mahiyetimiz itibariyle çok kırılganız, her zaman çatlayabiliriz, ayakta duramayabiliriz, yani bunları Kur'an-ı Kerim doneler halinde bize veriyor, görüyoruz bunlardan. Fakat bu yani insan bilebileceği zaafları bunlardır. Şu duygu biraz daha aşırıdır, insanda fazlasıyla vardır, şu biraz daha fazlasıyla vardır. İnsan bunu biraz tecrübeyle ancak bilebilir. Zanneder ki herkeste bunlar aynen var der. Mesela diyelim şunun bunun malında gözünün olması gibi. Mesela başkalarının enkazı üzerinde işte varlığın heykelini dikme gibi şeyler. Başkalarının yokluğuna kendi varlığını bağlama gibi. Başkalarını yıkmaya kendi imarını bağlama gibi şeyler. Zanneder ki herkeste var bu duygu. Belki herkes bu de ölçüde değildir yani. Onun için Üstad diyor, külli cüz'i yani herkeste bulunur. Bazılarında çok büyüktür, bazılarında dar daire de vardır. İşte bunu insan bilemeyebilir yani. Kıyasun bin nefs cihetiyle kendine bakar, başkalarını ona kıyas eder yani. Herkes böyledir. E bu duygu nedir? Bu duygu biraz kirli bir duygu. İşte burada haşa Cenab-ı takdirine karşı, Elde olmayarak bir kısım levm hisleri meydana gelebilir yani. Hepimizi öyle aşırı duygularla yaratmış ki ya aşırı duygularla onlara yenik düşebilecek şekilde yaratmış ki bunlara yenilmemek mümkün değil der ve kadere taş atabilir yani. Ama öyle değildir hadisatında. Vaka hani o duyguları aşan, o duyguları çok güçlü olan, o hisleri çok güçlü olan Enbiya-i efendilerimiz, belki asfiyay Fikham efendilerimiz. Ben açık cisalelerde, layıkalarda da görmedim de. Mesela bir duygusu insan için en tehlikeli duygu itibariyle. Üstad diyor ki, sizin bir kaçınızın kuvvetindeyim ben diyor. Bir yönüyle insan aklı, idraki, belki de Cenab-ı yakınlığı değil, öyledir. Ama Efendimizin 25 insan gücünde olduğunu söylemesi katidir. Şimdi o onu hiçbir zaman... İffet şu şeye götürememişti sırat-ı müstakim dedi yani o mevzuda hani iffet var bir humut var bir de iffet var. Ve yani burada bir şey de enternpretans arz edeyim. Hazreti Yahya anlatılırken ona hasur deniyor. Hasur demek ki yani bir yönüyle tutuk yani o mevzuda tecavüzden masum bir hali var. Hiç o mevzuda problem olmayacak bir durumu var. Bazı tefsirciler diyorlar ki, hem cinsine karşı hiçbir arzusu yoktu onun diyorlar. Fakat muhakkakini müfessiz ediyorlar ki yanlıştır bu. Çünkü o türlü şeyler ayıptır bir peygamber için. Peygamberlerde tamamiyet vardır. Her meselede tamamiyet vardır. Yani bütün insanlar nasılsa öyledir onlarda. Tamamiyet vardır. O bakımdan hatırlarsanız sonsuz nurda, kadı yaz gibi, hallame-i marip diyor üstad. Efendimiz doğarken sünnetli olarak doğdu. Doğru değil yani onlar. Onlar peygamberlerin afetten masuniyet felsefesine tersdir onlar. Sıdık, ismet, tevli fetanet ve bir de o mevzuyla, o mevzuyla alakalı aynı zamanda afetten masuniyet yanları vardır. Tamam olması lazım yani. Alem nasılsa, kim neye arzu duyuyorsa onlarda da vardır. Karşı çıkıyorlar bayağı yani, Hz. Yahya'nın öyle olmasına karşı çıkıyorlar. Öyleyse hasuri nasıl anlamak lazım? O altındaki serkeş atı öyle bir gemlemiş ki, öyle bir bağlamış ki onun dediğinin dışına çıkmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi anlayabilirsiniz. Herkesin nefsi vardır, benim de nefsim vardır. Benim nefsim bana teslim oldu, bazıları Müslüman oldu da diyorlar. Teslim olmayı tercih etmek lazım. Teslim oldu. Bundan sonra bana hayırlı emrediyor diyor. Demek ki mutmeyinli olmuş o nefis. Dolayısıyla Allah ondan razı, o da Allah'tan razı. Öyle bir nefis haline gelmiş. Ve asıl mesele de odur. Serkeş atı terbiye etmek, binilir hale getirmek meselesidir. Dolayısıyla o en büyük insanların bile bu türlü bir donanımla dünyaya gönderildiğini görüyoruz. Fakat onlar iradelerin hakkını veriyorlar Allah'ın izni keremiyle. Hayır yanlarından hayır çıkardıkları gibi mahiyetlerinde de açık yanlarından da hayır üretmesini biliyorlar. Hayır meydana getirmesini Allah'ın izniyle inayetini biliyorlar. Belki baştan meseleyi buna bina etmek ihtiza ediyordu. Yani bilemediğimiz saflarımızdan bilemediklerimiz olabilir, sizemediklerimiz olabilir. Ama onlara da işte böyle başkaları ışık tutunca zannediyorum anlayabiliriz. Kulase-i kelam, Allah insanı nasıl yaratmışsa en güzeli odur yani. Ahsen-i takvim diyor ya, Ahsene şeyin halakahu, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır diyeceksiniz. O yaratmışsa güzel yaratmıştır. Çünkü yine diyor, yaratan bilir diyor, beni bilerek yaratmıştır. Bilgi programına göre, kaderi programa göre beni yaratmış. Mükemmel o. Demek ki eğer bende mükemmel olmayan bazı şeylere bir kısım açılmalar oluyorsa filan, onlar benim su ihtiyarımla oluyor. İrademi kötüye kullanmamla oluyor. Bendeki Latife-i iyi kullanmamakla oluyor. Harekete geçirmemekle oluyor. Belki daha cami bir tabirle, Bende zahir ve batın letaifi işlettirmemekle oluyor. Tabiri diğerle işin özüne nüfuz edemediğimden dolayı oluyor. İşin özüne nüfuz etsem ben yani Müslümanlığı tam kavrasam böyle lafızdan manaya geçsem. Bir yönüyle bir kademdir bu. Manadan ruha geçsem o işin ruhu nedir onu kavrasam. Ruhtan tam öze geçsem Rabbimle münasebeti kavrayacağım ben o zaman. Buradaki kavrama öncelikle ondan mı geliyor, benden mi geliyor? defaatla bu mevzudaki mülazama az etmişim dedi yani. Ben derim ki Allah'tan gelmeyin ki esas sizde bir esinti olmaz. Yani yeryüzünde yaprakların salınması, ağaçların salınması için onların dışında bir yerden bir esintinin gelmesi lazım. Bir bağdı sebanın onları okşaması lazım derim. Bu Cenab-ı Hakk'ın lutfuna Tanıma mecburiyetinde olduğumuz öncelik hakkına göre böyledir. Burada Muhammed Bavuddin Nakşibendi Hazretlerinin bir mülazasını da arz etmiştim. Hani kendi kendine müritleri konuşurken, Hazreti olan alakalarından, aşkı alakalarından, muhabbetlerinden, sevgilerinden bahsediyorlar. Allah bizi bu zattan bir dakika ayırmasın, ölürüz, dayanamayız. Öyle bir füyüzat atmosferi var ki, bu atmosfere girince Efendimiz'in huzuruna girmiş gibi oluyorlar. Çünkü önemli bir sima. Fakat bu hali biraz kendilerinden biliyorlar. Hazreti yanlarına geliyor, bir nazar ediyor orada. O his siliniyor onların içinden. Kendilerini bozbozur hissetmeye başlıyorlar. Durum nasıl diyor onlara? Diyorlar ki kuru hale geldik birdenbire. Öyleyse o sizden değil diyor. Şimdi bir dergah mensuplarının bile bir yerde eğer genel aşku alakaları, nispetleri yukarıdan geliyorsa böyle şayet biz hepimiz o bize gelen şeyler yukarıdan bilmemiz lazım işte. Öncelik hakkı ona verilmesi lazım. Bu meselenin değil yani. Bir diğer yanıyla da hani meseleleri belki bazen ele alırken öbür taraftan ele alıyoruz. Diyoruz cevriliğin olmaması için mutlaka şart adi planında da olsa İradenin ona verilmiş peşin bir avans şeklinde bir lütfu ilahi filan olabilir ve aynı zamanda bu iradesini ortaya koymak suretiyle ona terettüp eden bir lütuf da olabilir diyoruz. Genelde bu birinci şıkkı düşündüğümüz zaman da Efendimiz gibi insanlara hatırlıyoruz. Sonradan iradelerin hakkını vermeleri gösteriyor ki onlar kendilerine önceden verilen o avansı bin defa hak etmişler. Çünkü kusursuz yaşamışlar. Kulluk adına kendilerine hedef gösterilen şeyi elli defa aşmışlar Allah'ın inayet ve keremiyle, diyebilirsiniz. Şimdi öyle bir şey var yani, yani biz böyle lafızdan, manaya, manadan, ruha, ruhtan öze geçeceksek, onu duyacaksak, onu hazır ve nazır hissedeceksen, yani baktığımız her şeyde bir yönüyle, şurada her şeyde sen varsın ama fakat şu sensin diyemeyiz orada. Çünkü nasıl duysak, nasıl hissetsek yine bir keyftir o. Ne rakamlarla ifade edilebilecek şeydir o da, ne de keyfiyete bağlanabilecek bir şeydir. Fakat baktığımız her yerde sen varsın yani seni duyuyoruz. Bu bir haldir. İşte ihsan şuuru odur yani. Onu görüyor gibi ona kulluk yapma. Onun tarafından görülüyor olma. Bu ikinci şıkkı oluyorum mesela Ama... Onun teveccühüne terettübeden bir şey midir? Bizim teveccühümüze lütfedilen bir teveccüh müdür? Orada siz eş'ari maturidi mülazası ile meselenin münakaşasını yapabilirsiniz diyorum ben. İki tarafla alakalı da imali fikirde bulunabiliyoruz. Her ikisinin de mahmili bir manada doğru, yanlış değil. Ama asıl mesele odur yani. Bu ihsan şuuruna ulaşma, işin yani özüne ulaşma. Her şeyde onu görüyor gibi olma ve Niyazi Mısri gibi haktan ayan bir nesne yok. Göğsüzlere finhanemiş. Ben olmayabilirim yani. Ben bir yalan olabilirim. Ben kendimi rüya gibi hayal olarak görüyorum. Septistler gibi, sofistler gibi görüyor olabilirim. Fakat onun varlığında şüphe yok. Yine üstadın enfes yaklaşımıyla bir harf kendine kendi cirmi kadar delalet eder. Kâtibine pek çok yönlerle delalet eder. Harf çünkü kalem ister, kalem mürekkep, reng ister, sonra irade ister çünkü sağa sola çekmeler var onda aynı zamanda. Gördüğünüz gibi yani bir tek harf yasanız işte bütün onları ister, iktiza eder. Oysaki kendine baktığınız zaman da şöyle bir kaftı, şöyle bir feydi, şöyle bir elifti, şöyle bir beydi falan dersiniz. Biz de kendimize kendi cilmimiz kadar delalet ederiz. Fakat ona çok yönlerle delalet ederiz. 24. sözde o meseleyi bir şey diyor, hasna diyor orada. Bir heykel diyor, bir de çiçek diyor, anlatıyor onları. Enfes bir tespitle anlatıyor orada. Şu isim tecelli etti, arkadan şu isim tecelli etti. Öyle ki insan adeta bizim bildiğimiz isimlerden belki yüze yakın ismin Tecelli, mahalli oluyor. Belki Esma-i Hüsna'nın noktayı mihrakiyesi oluyor. Öyle olunca yani çok yönlü Allah'a delalet ediyor. Öyle bir varlık insan. Onu işte öyle duyma, öyle hissetme yani. Bir zaman ufkundan bakma. İnsanlığın iftar tablosunun ufku neydi? Onu kavramamız mümkün değil. Raşit halifelerin ufkunu kavramamız mümkün değil. Ama çağımızda bize imam olması, bize bazı şeyleri göstermesi açısından Dilini anlayacağımız bir insan olması lazım. Çok yukarıdan akabuka konuşsa onu da anlayamayız biz. Bizim gibi konuşması lazım, biraz bize benzemesi lazım. Bu açıdan onu diyorum. Yoksa onun üstünde ona fâhik binlerce insan var. Vesselam. zaaflarımız var. Zaaflarımızın bazılarını bilir, bazılarını bilemeyiz. Zaaflar çok kötü değildir. İnsanın iyi yanları gibi mahiyetinde o zaafların bulunması da insanın amudi olarak yükselmesine vesile olabilir. Önemli olan mesele, irademizin hakkını vermek, Latife-i hakkını vermek, hissın hakkını vermek, aynı zamanda aklın, mantığın, muhakemenin, tabiri diğerine hayvan olmamanın hakkını vermek lazım. İnsan hayvan gibi yiyip içip, yan gelip kulağı üzerine yatamaz. İnsan olduğunu şuurunda olması lazım. Ve selam, lafızda kalmaması, maniye Yunus Emre'nin tabiriyle nüfuz etmesi lazım. Hocam, bazı zaaflar imanın önüne geçip imanı unutturabilir mi? Onu baskı altına alabilir mi? Zaaflar değildir yani. O zaaflarla meydana gelen günahlar, İnsanı imandan uzaklaştırabilir. Ona da her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Mülazası bakabilirsiniz. Yani mesela size şehvet hissi zina ettirebilir. Yeme içme arzularını şahlandırabilir. Haset hissi hiç olmayacak kimseleri kıskandırabilir. Kötülüğe sevk edebilir. Mesela mümin olur da, hatta derviş geçinebilir de, kendisi gibi düşünmeyen başka ehlak ehl-i hakikatın aleyhinde olabilir. Elindeki medyayı o istikamette kullanabilir, kazanacakken kaybedebilir. Dolayısıyla bir olur, iki olur, üç olur, bunlar bu yaralar üst üste gelince bazı yaralar zamanla kansere dönüştüğünü hekimlerden öğreniyoruz. İşte bu da öyle bir küfür kanserine dönüşebilir. Üstad onu da kullanıyor, seratan diyor. Araplar kansere seratan derler. O hale gelebilir yani. Hiç farkına varmaz. Korkunç bir metastasla belki kendine gelir ama fakat belini doğrultamaz. Bir daha. Bu açıdan o zaaflar, o zaaflar neticesinde zaaflar, sebebiyet verdiği şeylerle insan kaybedebilir. Hafizan Allah. Günahlarla kaybedebilir. Günahlar küfre götürür. Her bir günah bir adım insanı imandan uzaklaştırır, bir adım da küfre yaklaştırır. İki adım uzaklaştırır, iki adım yaklaştırır. Küfürle insan arasında bir mesafe vardır. Zaman olur, o mesafe çok daralır. Bir adımlık bir mesafe kalır. Ve insan farkına varmadan hemen öbür tarafa düşüverir. Hiç farkına varamaz. Mümin doğar, mümin yaşar, kafir olarak ölür. Ebedi cehenneme Hafizan Allah رَبِّهِ خِيْرُ وَرَحَمَّ اَنْتَ خِيْرُ رَاحِم۪ينَ Ben evet, objektif değil de subjektif işaret edeyim. Cürmüm çok diyorum ben. Kaç yılda demişimdir yani. Cürmüm çok, mücrim, mücrim kulundur, kıtmir kulundur çok demişim. Fakat bana yeniden öbür aleme gitsem, dünyaya gelme imkanları verirse Yine kendim gibi gelmeyi tercih ederim. Cebrail olmak istemem, Mikail olmak istemem. onları çok severim. Makamlarına, payelerine, konumlarına hayranlık duyarım. Fakat Rabbimin takdirini tercih ederim. Beni değişik şeylerle donamış, dünyaya göndermiş. Bazılarını değerlendirmiş, bazılarını değerlendirmemişsem bu bana ait bir şeydir. E bir kere daha gelme imkanı olursa, Şimdi düşündüğüm gibi düşünerek hepsini değerlendirmeye bakarım. Göz açıp kapayıncaya kadar ona sığınırım, gaflet etmemeye. Bu bir solukluk dünyayı bin solukluk dünya haline getirmeye çalışırım. Ve bu açıdan halimize hamd edelim, şükredelim. Çoğunuz gençsiniz bence. Şimdiden iyi bir yol tutulur gidilirse bu hizmet, bu irşat yolunda zannediyorum. Bin veren başaklar haline gelebiliriz. Bin veren başak. Yedi değil, yetmiş değil, yedi yüz değil. Halimden memnunum. Aynen kendim gibi dünyaya gelmek isterim. Ne gözüme karışırım, ne kulağıma, ne burnuma, ne dilime, ne dudağıma, ne sakalıma, ne saçıma. Ne bitmesine, ne de dökülmesine. Hiçbir şey karışmam böyle. Hepsini ciddi bir şükran hissiyle alır bağrıma basarım. Çünkü Rabbimin tercihini, kendi tercihime tercih etmem lazım. رَضِينَا بِاللّٰي رَبَّا وَبِالِسَّامِ bi وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولًا Nabiyya. Bunları biz öğreten peygamberimize binlerce salatü selam olsun. Böyle hastalıklı da olmak isterim yani. Ondan müşteki değilim. İnlememe bakmayın. Bazı imamlara göre inleme şikayet sayılır. Yahya ibn Ma'in rahmetullahi Ali, Ahmet bin Hanbel arkadaşını hapiste ziyaret ediyor. Ona diyor ki, inleme şikayet sayılır diyor. Hazret kırbaçlar üzerine inip kalkınca inliyor, uff ediyor, uff ediyor. Uff ediyor. İşini sıkıyor, yapmıyor artık. Tözdün dinliyor Fakat bazı ehlakat diyorlar ki, böyle şikayet olmama kaydıyla insanın inlemesi dua gibi olur. Belki orada da can deriyordur. Ananız babanı siz inleyince can der de o demez mi? Erhamurrahim. Unutmayın Allah anneden babadan daha şefkatlidir. Sizi yükseltmek için her şeyi değerlendirir O. Test eder, sizi size gösterir. Kendinizi iyi ifade etmeye bakacaksınız. Vesselam. Günah kötüdür ama fakat yanında tövbeyi yaratmış. Bir kere düşersin Allah korusun, Allah kimseyi düşürmesin. O çok kötü bir şeydir. Ama bir de düşünün yani bir kere süçmüş, sonra ömrü olduğu sürece yeni suçmuş gibi her aklına geldiğinde zerratı kainat adedince tövbeler tövbesi. Diyorsa bu da öyle bir tavırdır ki, Zannediyorum peyleme pazarında milyonlar dolar verseler elde edemezler. Bu da bir mesele. Sürekli vicdan azabı, bir bakmış, bir kulak kabartmış, bir ağız açmış, bir zevzeklik etmiş, bir başka şey yapmışsın. Bunların hepsi senin içine bir ine gibi saplanıyor, bir çuvaldız gibi saplanıyorsa ömür boyu onu hep duyarak yaşıyorsan o da ayrı bir şey ifade eder. İşte Rabbin yaptığı, yarattığı, ortaya koyduğu her şeyin böyle bir güzellik yanı var. Onun için ah ahsene şeyin halak. Yarattığı her şeyde bir güzellik yanı var.